Polislerin sayın kaptanları, lütfen peronu terk edin. Merhaba ey ahali, ben Deniz Sivsar Osman, otogarın yerlisiyim ben, yani otogarlıyım anlayacağınız. Şimdi otogarlı demek ne demek? Ne demek? Oğlum otogarlı demek Türkiye'li demek. Zira Türkiye'nin alayı her gün burada. Müşterben Deniz, hiç görmedim Adana'yı. Ama yüz metreden tanırım Adana'yı. <gülüyor> Katıya binmem lakin yürüyüşünden tanırım Rize'liyi. Ya Osman, sen bir hikaye anlatıyordun yarım kaldı. Ne oldu iş? İnce mevzu mı diyorsun? Ee? Anlatırız başlarım. Şş, İsmail, gel oğlum, geyik var, gel, geyik lazım. Gel, şey. gel, gel, gel, gel, Şimdi benim şoförlük yaptığım bir ...tur işleri yapıyoruz o zaman. Bir Fransız tur almışız. ...arabada on dokuz tane hatun var, en çirkini için dört cinayet işlerdi Vay be! İkisi tam mıydı? de hesap eder. Ee? Neyse, ben başladım önce bunlarla muhabbet et. Bir, bir dakika, bir dakika, Sende Fransızca var mı? Ulan olmaz mı? Çocuk musun ben? <gülüyor> Diyebilirim ki, Napolyon benim kadar atasözü bilmez. <gülüyor> Mesela hemen söyleyeyim. Can nesliğe yazılı mı? Ya. He? Can diye şey yapabiliyor. <gülüyor> sen şu bahsetsene bize. Şey. Oh, aynayı öyle bir ayarlamışım ki hem aracı kullanıyorum hem damardan kesik alıyorum. Oyyy! sen içteki tesliğe bak ya 19'u da aynı anda kesiyor. Hayda! Ya, şarkı şarkı. Ulan ne yaparsın ne yaparsın tabi sonunda bulduk çareyi ulan ne yolculuktu be! İstanbul'dan Antalya'ya 59 saatte gittik. <gülüyor> yok niye o kadar uzun sürdü? E, 19 yerde mola verdik be oğlan! <gülüyor> <gülüyor> Alaysa� ya! ya. Var, ya? Yani yani sen ya. hayatında hiç şoförlük yaptın mı? Yaptın tabii lan, ne zannettin. Ne zaman? Biz anadan Sezeryan Simser değiliz ki! Neyse. Gerçi Simser'ın da Kralıyım ayrı mı? Yok. Bülürüm! Mesela ben yolcunun gelişinden anlarım lan! Nereye gideceğini? Ha. Yok ya! Vallahi yok. Şu adam mı? Heee! Bence bu adam. Kesin kes İzmir yolcusu. Nereden anladın. Olur ama klasik bir İzmir yolcusu var. Dökük saçlar. <gülüyor> <gülüyor> Biyikte kurumuş pişmaniye izleri. <gülüyor> Ve vücut kesin körfez kokusu biraz kokar <gülüyor> mı? var mısın iddiasına? Bir tek bir tek diye. Abbas ben de varım. Ben veriyorum sen yerdin. Benim diye bir şey arpayı gör. Bak alırım parayı şarlamak burada para derdi. Bitti iş. Selam. İzmit'e değil mi kardeş? Hayır kardeş. Gel gel gel. Nereye peki? Sana ne? Hayır, İzmit'e geliyorsan birbirimize haybeye bir cüt çalma yapmayalım. Samimi olalım, İzmit'e varalım, sadece müşahit yerde inelim. Çok güzel! Ama ben İzmit'e gitmiyorum. Vallahi hayret, aşırı derecede İzmit'e gider bir halin var. <gülüyor> Niye gidiyorsun abi İzmit'e, hayırdır? Hey Allah'ım sen sabır ver ya! Bir dakika abiciğim bir dakika. Rica edeceğim, din işlerini işlerine karıştırıyorum. <gülüyor> Sen şimdi bu esnada Allah'la niye konuşuyorsun ki? Bu <gülüyor> mesele, ben, sen, firmamız, Karayolları Genel Müdürlüğü, e, İzmit Belediyesi, Abbas <gülüyor> ve İsmail arasındaki bir mesele. İzmit'in <gülüyor> içine mi, civar köyleri mi, onu söyle. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ne N'ol ya böyle devamlı Allah Allah Allah! <gülüyor> ne iş yapıyorsun sen? Yeniçerin misin? <gülüyor> Kardeşim sen manyak mısın? Ben İzmit'e gitmiyorum! Can ona bakarsan ben de gitmiyorum. <gülüyor> Ama ben İzmit'e gitmiyorum diye bağırıyor muyum ben? Ya git başından Allah'a. Kızım küçük küçük ne Aa. istesen orayı göndeririz. Peki Boyamata gönderelim. <gülüyor> ya şimdi Boyamata diye gidiyorum kardeşim. Resmi sonuçları öğreneceksin abi. Ya bize her seçimde resmi olmayan sonuçları söylüyorsun. Şu resmi olanı bir öğren ya. Gitmiyorum. Boyamata gitmiyorum kardeşim. Bak. Bak. Bu bana beşinci kardeşim diyesin. Şimdi itiraf et. Senin de kanın kaynadı bana şimdi ha? <gülüyor> Madem öyle seni şerefli koçlara gönderelim Aydi. Gitmiyorum lan oraya da gitmiyorum. Gaziantep. Gitmiyorum. Kahramanmaraş. Gitmiyorum. Girişken Çorum. <gülüyor> Peki Borussia Dortmund. <gülüyor> Şanlı Dortmund. Sen manyak mısın kardeşim? Aa, Bak yine aa, kardeşim aa, dedi. Vallahi vallahi dedi. Alt etti sevgili abi. Yıllardır hep içime attım ama artık itiraf etmek zorundayım. Ben de seni seviyorum abi. <gülüyor> Olun fizyen doğum beyazla gönderelim yes. Bak vallahi daha yerinde mi? Yalnız yerindeyse mutlaka haberimiz olsun. Yahu Abi ya o kardeşim. Yapabilirim en güzel. Niye ben senin istediğin yerlere gidiyorum? Niye beni abuk subuk yerlere tayin ediyorsun? Aslında haklısın tabii yani kimsenin seni istemediğim bir yere göndermeye haklı yok. Her baba. Ama üzülme. Ereğli'ye varır var, varmaz. Bunların hepsini unutacaksın. Ereğli'ye varır varmaz. Bunların hepsini unutacaksın. Ya. Ereğli, ereğli, ya. Ereğli. Atmaya, atmaya. Atmaya. Atma kardeşim. Allah, bir dakikaya. Allah'ını Allah, Allah. Allah. seversen kırılacak. Allah. Şuraya Şuraya abi, abi. Tamam Allah. tamam. Git. Ereğli istemiyorsan mesele değil. Bir sürü ereğsiz yerimiz var? Onlardan biri değil. <Gülüyor> Hadi Kayseri'ye git orası. Ereğsiz Ya o kardeşim ben nereye gideceğim? Kararlar neler? Çantaman otogara gelmiş değilim ki. Nasıl olsa sapık simsarın birisi beni uygun bulduğum yere gönderir diye çıkmadım ki evden. Ya bak ben, ben günler öncesinde programı yaptım. Çantaman zırladım her şeyi gidiyorum? Nereye? Ya hani Ankara'ya giderken sağ tarafta çamurlanları, sol tarafta e... <gülüyor> nereye gidiyordum lan ben? <gülüyor> Lanet olsun, ver İzmir'e bir bilet. <gülüyor> Abbas. Efendim? Şimdi bunu, üçünüz aranızda paylaşın, tamam mı? <gülüyor> yalnız hak geçmesin, üzülürüm Hemen <gülüyor> anne bir bileti veriyoruz, madem bu kadar istiyor. Ee, yalnız abi, İzmit'e hiç yerimiz kalmamış. Hadi ya! Ya! E, e, çok da işim vardı be! Ne Buldum buldum. Yırt da bir yırt Sağ ol hanım. Seni Daskır'ı'ya gönderiyoruz. <gülüyor> Afyon Daskır'ı. Ne yapacağım ben Daskır'da ya? Aaa düşündüğün şeye bak. Daskır'acaksın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <Afiyonun, gülüyor> Helal olsun. Adana Zikender'ın, <gülüyor> Malatya, Erzurum. Hah! Erzurum'a bir bilet istiyorum. Hah! Veremeyiz kardeşim. <gülüyor> Neden? Bir tane boş yerimiz kaldı, onu da sana veremeyiz. Ya tamam da neden? Ya anla işte kardeşim, bak bayan yanım. Ne, ne oluyor Hı. bayan yanı olunca? Vallahi orası bayan la, yanına oturanın kondisyonlarına bağlı. <gülüyor> anlamadım. Bırak lan şimdi bu anlamadım ayaklarını. Senin ne mal olduğun gözünden belli lan. Sana mahallet arkadaşların kesin hay derdi ben <gülüyor> Bak haydi efendim. <gülüyor> o geldin şey baba. Bak bu aslında yalnızca senin değil, her erkeğin gizli fantezidir ha. Otobüse binecek, <gülüyor> kenara çıtır bir hatun işaret edecek. Böyle ellinci kilometreden sonra filan başlayacak ılık ılık muhabbete. Önce hikayeden sorularım. <gülüyor> eee, hanımefendi ne iş şey yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Peki fizike kim geliyor? <gülüyor> Onların ikisi de size mi ait? <gülüyor> Yiyin ikisi de size Bak bak, bak hasta temaz ettiği bak, noktalara bak bak bak bak bak bak <gülüyor> Ne diyorsun kardeşim sen? Bayan nerebere veriyorum uzatmak. Peki, madem otobüslerde böyle cinsel tehlikeler var, <gülüyor> erkek yerini niye veriyorsunuz? <gülüyor> erkek erkek serbest mi yani? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim siz öküz altında buza arıyorsunuz. Evet arıyoruz ne var? Yani bu buzığa hiç babasıyla görüşmüyor mu <gülüyor> Yani yolcuya potansiyel tacizci muamelesi yapıyorsun. Ne yani diyorsun kardeşim sen de burada tecrübe konuşuyor. Tecrübe. Ya oluyor böyle şeyler. Haydar vallahi oluyor ya. ya. Allah seni inandırsın. Ee, Haydar. Geçenlerde Kadının biri İstanbul'dan gayet güzel. Bakire bindi. Sivas'ta doğurdu. Bakan bir şey. Diyarbakır'a bir millet istiyorum. Ben veriyorum mi veriyorum gidiş dönüş. Bak işte o ormanda. <gülüyor> Niye yer yok? yok? canım, yer çok da... Diyarbakır'a gidiş-dönüş veremiyoruz ki? Yalnız gidiş. Neden? Vallahi bizim firmayla gidenin dönme şansı pek yok. <gülüyor> İşini gerçekçi olmak lazım. Bizim kaptanların hiçbiri daha diğer bakiri görmedi. <gülüyor> Yalnız Konya'yı gören bir abimiz vardı. Ölmeden önce devamlı düz diyordu. Orayı eve mi baktırmayı paslandı? Yok yok ben Strela'ya gidelim. Strela! Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Baba bir dakika doldu, daha bakacak mı? Ben var ya, şu atobüsün 15 dolu koltuğunun sahibiyim. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> yani sen gerçekten o musun? <gülüyor> bize senelerdir şu 15 dolu koltuğunun sahibi gelirse de bir tanışsak Sen 15 dolu koltuğun sahibisin, bundan bize ne be? Kim lan bu lan? İşte Şu arkadaş var ya. <gülüyor> bu da 15 dol voltu sahibi de. Ha. <gülüyor> Desene bunlar ortak. Ee, sen mesela neymiş bunlara? Evet, pişiriyor. Çık, çık, çık. çık, çık. çık, çık. Lan, şey sen. Çık, kalk. Hey, ben de açıyorum mesela. İş. İş. Ben de Osman memnun oldum, eğer başka bir şey yoksa ben... Lan olsun lan keşi! İkimize de aynı koltuğu saklasın! Mesut durma! Abone biz arkadaşla bir müddet birbirimizi yıprattık. Sonra da bu arkadaşın aklına aniden bir şey geldi. <gülüyor> yani bu arkadaşın aklına bazen bir şey geliyor <gülüyor> Arkadaş bana dedi ki... Ee, abi dedi, biz birbirimizi niye yıpratıyoruz? En iyisi gidelim, bize bu bileti satan arkadaşı bir güzel dövelim dedi. Yani bu uzun cümleyi bu mu kurdun? <gülüyor> Aman be abiciğim, bu kadar şey, mesele yapmayın, yani ayıptır ya! Kardeş kardeş, oturun ne var? Hayır koltuğum! Tabii ki farz edin ki ikiniz koalisyon ortağısınız... ...bir koltuğu paylaşıyorsunuz, bitti git geçti mi? Ne yani, şimdi İstanbul'dan Erzurum'a kadar kucak kucak oturacağız? Tabii abiciğim, dedik ya ikiniz koalisyon ortağısınız... <gülüyor> ...bulacaksınız otobüste sağlam bir CHP'li... ...kocağına oturacaksınız! <gülüyor> ...gelen öz hakiki koç turizm sayın kaptanı. Lütfen yolcularınızı indirdikten sonra peronu terk eder misiniz? Öz hakiki koç. Aaa! Ne, ne yiyorsun? yiyorsun. Aa, ne yiyorsun? Doğru haklısın. İkmek yetmez. Kurşuna düşmek lazım lan seni. Ankara'dan İstanbul'a kadar mahvettim milleti. Son durağa geldik, senin ayak kokun yüzünden... ...yolcuları hala baygın yatıyor. Ben bunu şesillikten elde ederim benim ayaklarım... asla kovmaz. Sen ne diyorsun kardeşim be? İçinden geçtiğimiz bazı illerde mesele oldu senin ayaklarının. <gülüyor> Bolu'da il olağanüstü toplandı. Ayak ayak değil, Haliç kolektör mübarek. Hadi canım sen de yalara bak. Benim ayaklarım hayatta kokmaz. Doğru. Hayatta olsalardı kokmazlar. <gülüyor> Ulan bunlar çoktan ölmüş lan. <gülüyor> Defol lan. Sakın bir daha bizim geçme. <gülüyor> Ulan Sizler de <gülüyor> Canıncağız kocasının üstünde dandeli bir iç çamaşır, görüçü iş almıştı. <gülüyor> <gülüyor> o karışıklıkta yanlış onların yemişler anlayacak. Ay kadın mahkemeye başvurunca hakim onları o kadar hızlı boşadı ki daktilo kızı yazmaya yetiştirdi. Ama bence kadın yerden göğe kadar haklı. <gülüyor> e, bir yerden göğe kadar haklı Bu da bitti bitmo. Haklılığın metrajım olur. Kusura bakmayın ama beyefendi sizden 15 saattir daha haklı Efendim kusura bakmayın ama tam 9 saattir durmadan konuşuyorsunuz <gülüyor> Bir sohbet girişimini işkenceye dönüştürdünüz. Moda yerine bile sizden kurtulabilmek için tuvalete sınandın erkekler tuvaletine bile geldiniz Ve orada teharit konusuyla ilgili birbirinden gereksiz 3 an anlattınız Bakın yolculuk bitti lütfen kesin artık iyi günler Şey sen hiç da bulundun Bak oradaki tuvaletlerde tuvalet musluğu yok biliyor musun? Geçen sene orada bir hafta kaldım, üç hafta taşındım. <gülüyor> ya iyi de bundan bana ne? E niye sen tuvalete gitmez misin? Bu kadar titiz olma hayatım. <gülüyor> titiz olmak gelir ama fazla abartmamak lazım. Bak benim senin gibi titiz bir arkadaşım vardı. Kocasını 15 dakikada bir sabunla yıkardı. <gülüyor> ee? İnsan arkadaşlar adıma Harc-ı diyorlardı. <gülüyor> Aa, nerede kaldı bu servis? Aslında seninle sohbet etmek iyi hoş benim aklım hep bizim torunda. Büyük kızın un olur belki ya okumuyor ailesi ama içinde yoksa okusun diye ailece elimizden gelince kaç defa kulağını çektik. her defasında gittiklerine protest kulak taktık sonra babası belki her gün kafasını yarım şart saat saat suduküvetin içinde tuttu ama nabili. ne yapıyor ne yapıyor sakıv sen şimdi diyeceksin ki, okuyacak da ne olacak? Gel de doğru. Bak mesela benim yeğenim var Tuğçe Can. Beş senede sümeroloji bölümünü bitirdi. Şimdi gitti Sümer Bak'tan ağzını basması satıyor. <gülüyor> Allah'ım bu servis gelmezse bu kadın dedi konuşuyarak öldürecek. Pardon delikanlı duyamadım. Yokmış hanımefendi. Siz bir cinayete sohbet süsü veriyorsunuz ya. <gülüyor> Ondan baktım. Hatta gazete haberini görür gibi. Otokarda bir kadın genç bir adamı konuşarak öldürdü. Yapılan otopsi sonucunda adamın vücudunun çeşitli yerlerinden... ...kadına ait cümleler çıktı. ''Tursecan, Berke <gülüyor> <gülüyor> Berkecan'' ''Tursecan'' dedin aklıma geldi. Yalan söyle beni hanımefendi. Sizin aklınıza bir şey gelmesi için... ...benim bir şey söylemem gerek ki. İşe bak be. Demek ki kadınlarda da belli bir yaştan sonra... ...çene prostatı başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Prostat değil. Hey dedi koca nezih. Ya kim bu kocanızı şimdi? Koca, kocam oldu diyeceğim biz ona koca mezi gider. <gülüyor> ne derdi biliyorsun rahmetli, hanım derdi. Türkçe de laf lafı açıyor ya. İşte bizim evliliğimizin de en büyük problemi bu. <gülüyor> ne demek istediğiniz bir zaman adam olarak anlayamadım. Ben anladım. Aa, dur dur dur ben sormayı unuttum sen evli misin? Sus evlisin hayatım belli. E ne diyeyim Allah bir afiyete boçasın. <gülüyor> <gülüyor> Evli değilim hanımefendi ama bu sohbetten sağ olarak kurtulabilirsem... ...sevgilime bu konuyu açmayı düşünüyorum. <gülüyor> Benim ufak ve salak kızım da senin gibi düşünüyorum. Üçümüz birlikte yaşanı zannediyor. Ay Allah yaz olsun. Aslında evlilik güzel. Ama evlenen sen değilsen. Ay bilmiyorum belki de ben şanslıydım. Evlendiğimiz gece kocamla sabaha kadar sinir savaşı yaptık. Niye diye soracaksın sen şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> odasındaki O ses devam ettiği müddetçe beyefendi hiç bir şey yapamazmış. Samağa kadar conta aradık. İşin <gülüyor> kötüsü o contayı evliliğimiz boyunca bulamadık. <gülüyor> sürekli bir tıkırtılaramadık da yok. <gülüyor> hala konuşuyor, hala konuşuyor. Öleceğim be. Bir dakika ben niye sürekli kendi ölümümden söz ediyorum ki? Hazır bir fırsat bulmuşken ben niye bir cinayet işlemiyorum? Efendim canım? Yok beşen efendi, ebediyete kadar ağız var. Allah'a iyi günler ya. Giderim, daha iyi be. Aa, Sinan! Orhan! Senin ne işin var burada? Dünya sürmüş yapacaktım. Nereden dedin geleceğini? Aa, bir şey mi buldum? Ben... Miki! Miki'ciğim! Miki Hoş geldin. Çılgın! Bak. Biraz geciktim. Kusura bak, güzelim. Bak, ben de seni beklerken bu beni kalde Dinliyorum Aydın Orhan'la konuştum şimdi. Bir ben konuştum istiyorum. Ay, bu kardeş. Yani anne. Ne iş Gümüşenlüğe, gümüşenlüğe, gümüşenlüğe, beş dakika sonra hareket! Beş dakika Kardeşim sonra hareket! Kardeşim ne zaman kalkacak otobüs? Kaptan geldiği zaman. Ne zaman gelecek kaptan? Otobüsün kalkış saatinde. <gülüyor> ne zaman kalkacak otobüs? Kaptanın gelişiyle otobüsün kalkışı aynı ana denk gelmiş. <gülüyor> tamam üç saattir, beş dakika sonra hareket diye bağırıp duruyorsun. O zaman bu duman Tamam ablacığım, değiştiririz. Hadi kaptan geldikten beş dakika sonra hareket! Kaptan geldikten beş dakika sonra hareket! per farlo evinde geçiştirilenler ve sonunda beklenen ne diyecek? Hacer kızım bu ev sizin eviniz istediğiniz kadar kalın ve değil miyiz? Naha bu ev sizin eviniz e madem ki sizin eviniz o zaman ev kirasını size değil. ayrıca bu bakkal da yabancımız değil ha de sizin bakkalınız sayılır e madem ki sizin bakkalınız bakkal borcumu da size değil. e burası köy yeri değil bakkal şişe parası kesiyor ne gibi sıkıntılar? Aşer Hanım, ben sana bir büyük arma vereyim, sen de bana hemen ver. Ne gibi sapıklıklar? Ne kadar kısa sürdüsün? Bir kamo iş yaptı, emel oldu, işe başladı. Biz de gece oldu, bana nesne iftijatı. ...mahalle dediysem, İstanbul'un ortasında... ...bizim köyden daha kılı bir köy. Gece dondu işte, gece donuyorsun... ...sabah bir bakıyorsun ki karşında... ...abuk soğuk bir manzara. Ama içmeye bir bana su yok değil mi? Aynen öyle. Ayy! Ayy nasılsın kız Şerban? <gülüyor> sen nasılsın? <iyi? gülüyor> Az bizim Raziye'nin fidanı ne bu? Ne oldu da bu? Ay yere koymuştur fidanı gitmiş uyumuştur. Törmeler. Ben şuna bir sesleneyim. Raziye! Kız Raziye! Ne var Hacer ne var? Kız neredesin kız? Sinir sahibiydi <gülüyor> millete. Vaktin doğdu geçer kayardı. Gelemem Hacer, durumları bilmiyorsun sen. Durmuş, yapma. Yapmasan, yapma sen, yapma. <gülüyor> dedim. <gidenler>, yapma <gülüyor> dedim. Allah sen beni affet <gülüyor> yarabbim. <gülüyor> Hacı kız, Hacı, ben münaffağım biriyim kız, beni cehennemde külbasta yapacaklar. Ah durmuşlar, at, boyun bozsun devrilerimiz seninle. Radiya abla ne oldu? Yoksa mı abi bir şey mi yaptı? Kız ne bağırıyorsun uzaktan, Dürmüş abi bir şey mi yaptı diye, gel el yakına geldi. deseyim. Her zaman diğer müzikler var. Gel ay, kız, hadi gel kız. Kız herkesin bir yol katmış gibi var. Kız. Ne oldu kız? Hacım ver tafreyi de verin ya dafreyi. Gel kız kız. Hay aman kızlar Aman aman aman Her şey bir gece vakti başladı Geçerlerde bir gece ben böyle yapmış uyuyum Değişik bir şey <gülüyor> yapıyorum maşallah Hay derken bizim durmuş eve geldi Zil zurna sarmış. Ne zaman sarmış olsa aklına bir tek şey gelir zannet Kız başladı benim Oramı buramı mıncıkla Yapma diyorum Evde bir damla su yok diyorum Sonra nasıl abdest alacağız Vallahi Allah günah yazar diyorum. Dinlemiyor ki mi? ne yapayım Dinsizim olsuz. Benim İlyas'ta bir tek bu orada Müslümanlar. Akşam inşa ettim, gelir pes gibi gibisi barır kalır. E ondan sonra da durum sıfır sıfır beraber. <gülüyor> Bizimkisi manasız bir ortalan mücadeles. E Selahattin, bu mevzuda ermiş sayılır. Topu topu üç kere yaptık dört çocuk var. Karımdaki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beşinci demsel mi o nasıl oldu ya? Allah'ını biz de bilemiyoruz. ne desem bunun anası ben değilim. <gülüyor> Ama bizimki sayak değil canım. Şu dar dünyada bir orgazm mı gördük? Orgazm mı? Anacığım? Bilmiyorum ki. Bizim hayatımızın onun ne olduğunu merak etmekle geçiyor. Ben yapla, hiç şikayet etme senin durumu gene iyi. Kızı çiolurum Allah'ını seversen. Allah. O gece sabahı kadar en az dört kere günaha girdik. Dört kere ha? Beşinci de ben uyuyakalmışım. <gülüyor> Umarım. Düşün be korundan bari bir engal yap sen. Yok hep, kız kalbi yap, kız kalbi yap. Beş kere. Kız durmuş abime bak hele. Halbüsem hiç göstermiyor Kız sana mı gösterecek dedin? <gülüyor> Kafir muafir ama kondisyonu iyidir maşallah. <gülüyor> ee nasıl olsa bir kere günah verdik de ...otuz gündür, her gece her gece. Yok <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her gece! Ha. Duy bunları, angut İlyas, duy! Millet, hadiseyi bir gece masallarına çevirmiş, sen ne bir fıkra anlatır, gel uyuyun! da dünyanın en kısa fıkrası! İlyas'ın bir bugün uyumuş, Hacer, orrrr! Benim hayvanımla hiç hapdes almadım, haşa huzurda! Ah, alamadık kız, huzurda! Kaç gün oldu, haşa huzurda? <gülüyor> Bugün tamam, otuz birinci gün. Hey, <Gülüyor> <Gülüyor> aşağıdım burada! Çüş kız! <Gülüyor> Abdestsiz olur mu, çarpı ya? Ne <Gülüyor> yapayım kız, şeytan uyduk bir kere. Daha doğrusu durmuş, uydu, ben de ona uyudum. <Gülüyor> Ey güzel Allah. şu halimize bak bir kere. Önde şeytan, arkada durmuş, sen arkada da ben. Şimdi <Gülüyor> bir alamete gidiyoruz, kıyamete. <Gülüyor> Allah kızlar bugün de su gelmezse guminin abdest alacağım ha. <gülüyor> ya ne oluyor ya, ne oluyor? Su gelmedi mi daha? 20 gündür çuracıkta uyuyom, sıram gelmiyor. <gülüyor> Tam sıran gelmiyom, fosur fosur uyuyor, hamşo. Hayır dedim valla. Ay kız razıya, sıkıldım kız. Yeter sen kocam dinlemekten, kocamın da kocamın, kocamın. Hadi artık mevzuyu değiştirin, dü dü dü dü dü, ne o zaman demesin kocam Aa, hadi. Benimle. Kızlar içime <gülüyor> dolduysa bu sefer benim sıram bakacak haberinize. Yok canım, içine dolmuşmuş. Rüyasını gördüm. Hayırdır inşallah kız anlat hele. Uzun cana biraz ama içersin. Ama nasıl geçer ne işim? var ne bahut geçer. Abla dinle. Sen de dinle. Şimdi rüyamda aynı böyle bizimki gibi bir çeşme. Ha. Ben de çeşmenin başımda öndeki fidonların önüne durmuşum. Anadak su gelecek diye bekliyorum. Bir ben. Ama benim bizim sakılmış gibi kaskendi geldi yıllık. Ve bu yüzümün hayat parçası var <gülüyor> <gülüyor> Haydi ...hayetinden beraber başlıyoruz yağmur duası. Oh! Derken bir gök gürülemesi... ...bir şırıltıdır ki sormayın bizi. Keratana kurban oldu. Hem yukarıdan yağıyor ...hem çeşme kere Su akıyor ben dolduruyorum. Su akıyor ben şırıltıyı deniyorum. Derken... ...kan ter içinde uyanmışım ki... ...yatı akıyor kan keban. <gülüyor> Kız o şırıltı bana ayınmış. <gülüyor> Ne kadar hiç gürek sevmiyordu. Kız gürek sevmiyordu evet. tabirine baksanız ya. Ne tabiri kız? Eveli oldu su bu sefer benim sıramdan gireceğim. Hadi çeşme. Al sana oğlum. Bak çeşme elimde kalan son suyla fasulyeyi ısladım. Sen de takdir edersin ki pişirmem için biraz da suya ihtiyacım. Hadi çeşme. Hadi çeşme. Sen öyle benim sinirli bir şekilde çeşme derdime bakma. Sen çeş! Çeş! Evet. çeş. Bize bişey diyen mi? Bu Hacer kesinlikle kafayı yedi. Şesmeyle konuşuyor be! Vallahi susuzluk devam edecek olursa hepimizin hali o. Ben cenneme, Hacer tımarhaneye... ...geri kalanlar garantineye. Su biraz daha atmazsa da çoluk çocuk koler alacak. O mahallece bitlendir. Artık biz evlerimizde oturuyoruz, akşamları bitlerimiz komşu ziyaretleriniz. <gülüyor> çok affedersiniz, ben Hacer Hanımlarım bitiyim. Kim haklıysa yavşanlarımlar size geleceğiz. <gülüyor> Ay, yürücene bitler, yürücene bitler. Hacer! <gülüyor> doldu Hacer, geç bakalım arkaya. Ne demek vaktın doldu, biraz uzatma yok? Yok. Adam biraz duraklamalara oynayalım. Yok. Zatmakız Hacer, debaktan beri bekliyoruz. Umut, yok. İsmet kız, tuz senin sırada akarsa bir çaydanlık bir düzü vermem. Sen önce geçen borcunu öde. Su laksın ödeyeceğiz. Ne bağırıyorsun herkesin içinde. Allah! Geliyor! Geldi! Ne oldu kız? Ne oluyor mu yoksa? Yok kız, su geldi. Ay, Allahım. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım bugün su gelsin günde yüz elli rekat namaz kılacağım. Duymuşun yemeğine de şap koyacağım vallahi. Ay Allah. ah, ah, bu o. Bu. Onun sesi bu. Su bu. Muzsukluğ Şu muzsukluğunu sen bilin o arkadaşlar. Allah be Ben hemen gidip bir ufak çiçerakı arıyorum Ben bu güzel muzsukluğunu dinleyelim Hadi de içelim Ne rakası be rakamak yok Ben önce gidip kusul abdest alacağım Kesirdim yoksa duymuyor musun? Kesirde kör olasacak insan. Ulan şu karınar şurada olmayaydı Bir hasittir derdim ama neyce Suyu çirkin Suyu Sıkıntı dinsus sus suya savunmadan. geldi geldi bize düşündük dedik bu İlyas mardumanlardan bu kadar kabuk aşağıya inemedi <gülüyor> ee, hem dedik mardumanlardan aşağıya inse niye ya yerde gelsin abi sen kendine sorduk ama tatlının yetici bir cevap vermedi oysandan tatlın olmaz makaşı bölmem sus lan İyi. oh İlyasım bak ben sana dedim İstanbul'a gitmeyelim Çünkü şimdi köyde kalsaydık sen de beşinci kattan düşmezdin çünkü geri en yüksek mi var iki katlı? Ben şu toprağı aldım ha? İşte şimdi, taşını da, toprağını da daha yakından gelmeliyken buldum. Toprak <gülüyor> <gülüyor> için geldim, toprak oldu benim, salak biliyorsun. Ne edeceğim bacım? Allah verdi, Allah aldı. <gülüyor> Yok ya, <gülüyor> niye Allah alsın ki? Tamamen yer çekimi yüzünden ödü. Allah Allah Allah! Bu da Allah değil. Kardeşim niye her şeyi Allah'a karıştırıyor? Allah sana akıl vermiş, yer çekimi vermiş, yer çekimi olan da ...aklını kullanıp beşinci kattan düşmeyecek misin? <gülüyor> bu İlyas da böyleydi. İlyas işi yok, Allah böyüktür. İlyas ekmek yok, Allah böyüktür. <gülüyor> İlyas ver sen ne yaz, Allah'ım ben kaldı olur. İlyas'tan cevap, Allah böyüktür. Allah sana İstanbul vermiş, köy vermiş, aklını kullanıp köyümde kalacak, İstanbul'u geri çevirmeyeceksin. Allah sana asrız vermiş, işsizlik vermiş, aklını kullanıp... ...ne boku yiyeceğini vereceksin. Ah İlyas'ım ne yapacağım ben şimdi? <gülüyor> Üzülme bacım, Allah büyüktür. Durumun nasıl? Direksiyonu mu arıyorsun? Vallahi <gülüyor> ne yapacağız da arabanın sigortasını yaptırmamıştık. Patron hepimizin annelerin adreslerini isteyecek. <gülüyor> Yok adrese bir şey yapmayacak. Korkma oğlum, direkt anına yapacak. <gülüyor> Haşmet seni annenin kodu kaç? <gülüyor> Patron daha çabuk gitsin diye. Peki yolculara bir şey oldu mu? Ne demek bilmiyorum bakalım. Önce telefon vardı. Hayvana bak, birbirinin cebinden jeton aldım, o yaralıydı diyor. <gülüyor> Haçmet sen nasılsın? Ağır yaralısın, ne güzel, ne güzel. Haçmet bak ne diyeceğim? Sakın ölmeden gelme. <gülüyor> Osman! Ee, bak, <gülüyor> Buyur patron. Osman! Nerede kaldı lan bizim araba? Bizim araba şeyde kalmış... Ee, az önce bizim muameneğin hayvana şimdi telefon etti. Ha. Araba Bolu Dağı'nda kalmış. Ha, Bolu Dağı dinlenme tersislerinde. Yok. Biraz aşağısında. <gülüyor> Nasıl aşağısında lan? Vallahi uçuruma durun aşağısında. <gülüyor> lan oğlum oraya nasıl inecekler lan? Oraya yol yok ki. <gülüyor> Yoldan inmemişler ki. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? Yani şöyle ki... Patron bizim araba var ya... Ha? Sizlere şarampol. <gülüyor> <gülüyor> ne? Araba kasar yaptı lan! Lan bu arabanın sigortası! Mescofeler çok öpürensin! Adamostes Leyla! <gülüyor> patron, sakin ol bak şu anda mantıkla, hücümle kuramıyorsun ama... ...aklına güzel bir küfür gelince rahatlayacaksın. Ulan ben O değil, o değil, diyeceğim. değil, değil canım. <gülüyor> bak, yüzüne renk geldi, görebilsen. <gülüyor> Nasıl olmuş lan kaza, hasar çok mu? Valla tam bilmiyorum ama sende de kabahat var patron. Ne kabahati lan, ne kabahati be? Tabii abi. ...firmanın ismini Musalla Turizm koyarsan kaza olur. Bombala <gülüyor> bana bu firmada kaç kişi çalışıyorsa... ...topunun alasının adresini getirelim. Ben bunu tahmin ettiğim için adresler hazır, şey yapma. <gülüyor> ya bir benimkini bulamıyoruz. <gülüyor> Rezan çabuk kalk. Rezan kızım kalsana kaza yaptık. Ay, ay, niye kendimiz yaptık hazır alsaydık? Rezan sana kalk diyorum kalk kaza yaptık. Kaza. Evet. Aldı çıkmadı? Yok. Allah çok şükür bizim bir şeyimiz yok. Ama galiba Resul amca ölmüş. Evet hayat. Çak o zaman. Öldü gülüm öyle sürttük. Yüce Rabbim baktı ki onu bin bir hastalıkla bizden alamıyor. Şahane bir kazayla götürü verdi. Yani ben de din alamam. Yani bitti artık. Ayda bir Erzincan'dan İstanbul'u hastaneye gelmeler. Resul amcayı tuvalete götürmeler ve tuvaletteki işlem sırasında yanında bulunmalar. bulunmadık. Hiçbir kartımız. Müfit. Müfi. Efendim hayatım. Yani şimdi bütün miras bizim mi? Evet hayatım artık zenginiz. Artık çar vurup çırmasa ah, da. Tabii. Paramızı hal bul edebiliriz. Tabii. Gülü gülü Resulallah Hocam Ay kocam yok Kocam yok Evet artık kocam yok Hemen Sedat'ı arayıp aramızdaki engelli ortadan kalktığına haber vermeliyim Cep telefonu olan var mı? Mualla Telefon kalsın Mualla kaza yaptık değil mi? Ben biliyorum zaten O şaka olacak bir yer. O kadar hızlı gidiyordur ki Pisaliye Ülübe mahallede içimi en tam manasıyla göremedim. Başhekimiz akla ileri geri konuşmayız ona binmek tarzı. Ben de olacaktım ama kısmet değilmiş. Ay. Ay, ay. Ay ne oldu? Ay geldik mi? Allah Allah bu şirket insanları böyle mi indiriyor? Evet abi kaza mahaline geldik. Zaten biletinize de varacak olursanız orada yazar. Kalkış Yeri, Erzincan, Barıcayyar, Kaza Mahalli. Ne, kazan mı yaptın? <gülüyor> Allah kahretsin. E yarın düğünümüz vardı. Öyle, kızınız mı evleniyorsunuz? Hayır canım, ben evleniyorum. <gülüyor> Şansa bak, sen gel 30 yıl uğraştıktan sonra bir koca bu Düğün harifesinde kaza olsun. <gülüyor> e şuradan bir telefon edin Müstak Bey eşinize. Edemem. Niye? Duymuyor ki. Eşin kötüsü duymadığını kabul etmiyor. Yıllardır kendisi ayar herkesi telefon sapığı zannediyorum. <gülüyor> Şimdi ararsam duymaz bana küfreden. <gülüyor> e onların duyanları da vardı. Onlardan alıverseydiniz. <gülüyor> ya çılgın <çiçeği> duyan mı? <gülüyor> bana bir şey mi söylediniz? <gülüyor> Yoklu kocam ben onları. Ya arkadaşlar, burada öylece duracak mıyız? Bize bu hale getiren orada satsorucu olmayacak mıyız? Da başın numaralamasını bekleyecek değiliz ya. Yürüyün bak Güzel söylediniz. Sayın müdür. Sayın müdür. Sayın müdür. Sayın müdür. Sayın müdür. Sayın müdür. Sayın Yolcular, otobüsümüz üç gün, üç gece kaza ve ilk yardım molası vermiştir. <gülüyor> Çaylar şirketten değildir, hepinize geçmiş olsun, saygılar... Ne diyorsun sen Ne diyorsun sen? Poli! Nerede bu şoför? Buralardadır, ne yapacaksın? Hiçbir kulağını konutup saklamak istiyorum. Ya uyumasın diye sürekli konuştum. Hatta bir ara gözlerinin ne kadar güzel olduğundan bile bahsettim. Yine uyulu alçalarım, yine! Ulan niye yalan söylüyorsun lan sen? Niye yalan söylüyorsun? Benim İsmet abim direksiyon başında katıyal uymaz. Benim İsmet abim bu memleketin en iyi şoförlerindendir. Hatta o kadar iyidir ki geçen sene ismini bir viyadüye verdiler. Viyadük kabul etmedi. <gülüyor> Heee İsmet abi geldi işte bak. Bak bak bak bak. Maşallah maşallah. Dış kolu oradan girdi İsmet abi. <gülüyor> Vallahi herkes seni soyuyor. Çok sevgiler. Allah <gülüyor> haşmet. Hayırdır inşallah. Ha? <gülüyor> Rüyamda. Direksiyon başına yığılışuyor. <gülüyor> o <gülüyor> yüce bir sıvaraba gidiyor. Şapöre yuvarlanıyor. Ha, yuvarlanacak. Ben güzel uykumdan uyanıyorum. Ve <gülüyor> uyanacak. Bahar'ın bir avan ters Allah kahretsin, senin yüzünden evlenemiyorum. Alçak adam! Can taşıyorsan bir seveyim... ...direksiyon başında uyanıyor mu? Şşşşş! Uyuduysam, şanapmanayı var lan hep abi. Öyle oldu zaten, uyumamışmış. Uyumayacak adam bu otobüs, harekete yönetmez... ...telemeye masal kasetini koyar mı? Fakat abicim, o benim hobim. Ya çünkü sana bir bilet bu arada bizle gidebiliriz. Niye soladık o taksiyeti? Ben hayatta kiliseyi sallamam. Benim siyasi görüşüme ters düşer mi? Ben sağcıyım. Evet, İsmet abim muhafazakar bir insandır. Bizim aslımız Demokrat Parti'ye dayalı. Rahmetli babam Celal Menderes'te oturup çay içmiş. Alın. Üstelik çay servislerinde Adam Bayar yapmıştı. Hatta çayların Süleyman Cindoruk denlemiştir. Ya farkında değil misiniz? Bu adamlar bizimle dalga geçiyor. Evet. Miraka arkadaşlar, Miraka. Benim mi ölenim var? Reddedilmiş, evet. Bilsin şimdi şunları, şuracıkta gebertin kazası öğrenin. Doğru, zaten süsümüz de hazır, hiç de <gülüyor> Kere önce ya <gülüyor> hepimize hoş geldiniz demek istiyor. Şu muayeneer fani'nin sonunda geleceği yer burası. Burası ne ola? Siz kimsiniz kardeşim? Ben bak zebaniyim. <gülüyor> <gülüyor> önce asistan zebani olarak başladım. Disiplini çalışmam sayesinde bu muhkiye kadar geldim Allah aşkına. Ne ya yani bizimkisi öldü mü? Bir hayli öldünüz evet. <gülüyor> siz zaten millet olarak bunu devamlı yapıyorsunuz. Siz sadece kendi ülkenizin değil, öbür dünyanın da nüfusunu sürekli olarak arttırıyorsunuz. <gülüyor> Sakın çok yaşa demeyin, bu şartlarda salakça bir laf. <gülüyor> evet, e, Suma Tekin. Benim efendim. Hanımefendi tebrik ederim, siz cennete gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Dosyanız tertemiz. Neredeyse hiçbir cinsel suçunuz yok. <gülüyor> Yani nasıl gönderildiyseniz, öyle geri almıyor. <gülüyor> Açılmadan iade. Böyle <Bela> buyurun. <gülüyor> Muallar Üçer. Benim. Siz cehenneme gidiyorsunuz. Anneme mi? Niye? Ha ben de kocanızı 67 kere aldatmış, <gülüyor> 57 değişik erkekle üstelik. Aman Allah'ım bunların bazıları kadın, geciz o tarafı. <gülüyor> seni öldüreceğim, gelmeyeceğim! Açmalamayın beyefendi, o zaten ölü. Siz de geyik tevfik olmalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burada sizden o şekilde bahsediliyor da. Siz eş durumundan cennete gidiyorsunuz böyle abi. <gülüyor> Sağ <Gülüyor> Sana bize geliyor Lüfit. Evet, Lüfit ve Rezzan, Akbaş... İşte Akbaş. Buyurun. Buyurun. Siz misiniz? Zahmet etmeyiş. Şimdi yerimize geçelim. Tamam hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, akıllı çocuklar sizi. <gülüyor> Gelelim size. <gülüyor> <gülüyor> Bizde mi? Cehenneme. Hayır, hayır, ne münasebet? Yüce Rabbimiz sizin için <gülüyor> cehennemin dibini üzülür. <özürüyor>. <gülüyor> Geliyorlar, ateşi harlayın. <gülüyor> Rezzan. <gülüyor> Allah, Resul amca, Allah. Gel. nereye kayboldu bu çocuklar? Sor ya. Resul. Şey, affedersin, pardon. Resul amca ne oldu? Kim Resul mü? Evet, Resulu, Resulu, Resulu, Resul mü? Bizde böyle bir kayıp yok. <gülüyor> ha, o 2047'de ölür. <gülüyor> Kosuk ve ince, şoförün uykusu kalın. Şampiyonun amanmadan Şey sat herkes herkesden bir şey alır herkes herkese bir boşlaka İstanbul herkesden alacaktır <gülüyor> herkes herkese bir şey sat herkes herkesden bir şey alır herkes herkese bir boş Şer alır Herkes alkış serdi nostra ...satış yapmak yasaktır. Tekrar ediyorum. Dikkat dikkat. Otogar mahallinde bazı yerlere rüşvet vermeden... ...satış yapmak yasaktır. Haydi kuzu kokoreç kuzu! Uzattığım kokoreççim... ...bizzat kuzunun kendisi buyuruyor. Ne oluyor be? Çık ara bana. Buyurun abla. Kokoreç çivereyim. Bu kadar pis kokuyorum. Şimdi kokoreç bu. Kokorecin aroması biraz ödedir be abla. Haydi bokoreç bokoreç! Ben şimdi kusacağım! Gel ablacım gel, kusturuyor zaten gel! Gel ben sana kusturuyorum! Allah! Allah! Çıkörtte, acı geldi Çıkörtte! Valla ha! Çıkörtte, aday yapıyor! Akdem oturum, sen geliyem İstanbul'dan sağlıyor! Bizimki tatlısı. sen sürtün İstanbul'a izlesin! Çıkörtte! Çıkörtte! Buyurun, buyurun! ne buyurun, Ne Buyurun, buyurun! Buyurun, buyurun, buyurun! Efendim, buyurun! Buyurun, buyurun, buyurun! Buyurun, buyurun, buyurun! Buyurun, buyurun! Ulan bu çıkartta geldin abi dur lan! Yav, acilere geldi lan! Sıcak geldi! Çıktım dedi yanaklara! Çık yaptım, ikzanı yaptım! Buyur abi! Oğlum söylemedin şey mi lan? Oradan çalışırsak yırtarız! Orda! Çıkart! Şey, Affedersiniz beyefendi, 20'li oğlu peron bu tarafta mı? Uy, sen şimdi bana 20'li oğlu peronu soruyorsun! Hı. Ben de sadece diyeceğim ki, hak gideceksin oraya diyeceksin ki! Bunun yani ne yani? O yani bu yani şu yani yıldırım yedi yani elindeki çantanın ben olayım hamali zıtcayım. Acaba bakar mısınız? Bakar mısınız? Yirmi e, ne peronu arıyorum. Ben biliyor musunuz neresi? Ne? Yirmi <gülüyor> ne Peron dedim. Ne tarafta biliyor musun? Ha diye bak diye sana göster be ya Geber, gel, ha, gel, gel, değil, gel, gel, gel, gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel. Ya be de dur dur dur dur dur dur dur takadiyor diyor. Radyo diyor, diyor, diyor. Gidiyorsun duvarın arkasına gidiyorsun. Bak yesi karşıya. Yaz yürür daha ki ki kuş. Bunun yanı değil, bunun yanı değil, onun yanı. E da dil onun yanı. Beyafut <gülüyor> ee, <değil>, onun, <gülüyor> onun yanı da belki onun yanı. He? Daire buldu ya sen de. Ooo. Oh. <gülüyor> Bir türlü anlaşamıyoruz. Adise'ye dışarıdan bakıldır mıyım? Bence komutasyonun gideceğine kadar götüreyim mi? Ben yani. de. Bana gidiyor babayı, burayı çözüldü bak. Aşağım caddelerin, dağların üst geçitleri. Yok kardeşim sağ ol teşekkür ederim. Alabilir miyim caddım? Ne? Şey ben Yirminoğlu Peron'u arıyorum. Kırminoğlu. Kırminoğlu. Sen şimdi gideceksin, hınkanı koç arka tarafınızda. Gettin mi? Aa hayır gitmedin. E git! <gülüyor> Orada öyle bir dükkan var. Sucuklu Taos Bey'le gölgürge satayım gördün mü? Ayıp görmedim. E gör! <gülüyor> Onu geçirsin, karşıya doğru böyle uzun uzun bakıyorsun. Varan, Ulusoy, Gazap, ki e. aha işte oradadır. Hadi yollatik olsa hava işini, gücünü rast yatırsın. Şimdi canıma gelsin size gelen gide var. He? <gülüyor> <gülüyor> Zzzzz, <Zıt>, düşman azgirt! <gülüyor> <gülüyor> Acam Allah'a buralarda Türkçe bilen kimse yok. Ha yoksa olay Macaristan'da geçiyor da benim mi haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Efendi yardımcı olabilir miyim? Allahım siz, siz, siz Türkçe biliyorsunuz. Sorum çok basit beyefendi. 20. Oğlu Peron nerede? Yaklaşık elli metre ileride sağda. Teşekkür ederim. Yardımcı olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Oldu ben tutmayayım sizi, iyi günler. İyi günler. Ha, şey, affedersiniz. Pardon, rahatsız ediyorum. Siz nerelisiniz? Ben Fransızım efendim. <gülüyor> Türkçeyi sonradan öğrendim. A, size şöyle açıklayayım. Çon zelizi! Kasetçi geldi! Kasetçi! Hadi esenet parçalar! şikayetim var, onun arabası var. Bantolonunu çok sevdim çıkar onu bebeğin. Herkes hemdeki kendine! Maraaa! Bana... Şumarış şumarış da dillər uyanma anam vay. Buna süm var <gülüyor> ey. Buna süm var ey. <gülüyor> Ağ can virəm qar toy. Var aşk alçkide ale o ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Abi çok iyi özür dilerim, size bir şey soracağım. Sor. Bu on Onkakan'ın kase sanayi ve aniden manşur olmak bir esasası nerede oluyor? Niye soruyorsun? Herhalde dikkatini çekmiştir, sensin haddinden fazla güzel. Eee? Üzülsün manşur olacağı. Yok ya. Vallahi abi kesin kararlı yok. Ay sen biraz sözlerini yazacak. Düzenlemeleri düzenlemeye karo mafyası yapacak. <gülüyor> Gıda sazanak su dokundu mu bitti gitti. <gülüyor> Abicim kasetin ismi hazır. Ne? Bunda de O ne lan e bendeniz var ya, Hı -hı. ona karşılık ben de selahattim. Bak oğlum bak, öyle senin zannettiğin gibi zırt diye meşhur olunmuyor. Ben de zamanında İstanbul'da Türkücü olmaya geldim, ola ola otogarda kasetçi oldum. Abicim ben öyle şu Türkücü konusunda ısrarlı değilim ki, yani bir şekilde meşhur olayım fark etmez. Peki nasıl meşhur olacaksın, kolay mı? E, Türkiye'den meşhur olmaktan kolay ne var? Türkücü olamazsam hava durumu sunucusu olurum, olamazsam talk showcu olurum, olamazsam medium olurum, olamazsam... Noter olurum. Bunu <gülüyor> da olamazsam memken olurum. Zaten memken oldum her bir bok oluyor senin. Memken <gülüyor> de olamadım mı abi. Hı. Prenslarım. Ne prens? Hani var ya televizyonda çıkıyor Ah saçlı prens. <gülüyor> bak, abi bak. Bela televizyonda çıkıyor. Bela soruyor bak bakın. Alo, Gocan <gülüyor> evde mi? <gülüyor> Yatıyor mu? Ooo, kafadan koparttıyız beni. <gülüyor> Siyah bir parça koyayım mı? <gülüyor> kafadan koydum şimdi. <gülüyor> Ya ya burası! Hiç günümlerindeki gibi değil, çok korkuyorum valla! Korkma fidan! Sabah tablayı bulduk, bu işimiz tamam! Salam da adresi bulamıyorum, kağıdı etti ettim lan? E, sen uyurken düştü canımdan evet. bak! Sabah tabla, yüksek kaldırımlı on dört karaköy! <gülüyor> lan adresi bulamazsan merak etme, hangi pezevenke sorsan <gülüyor> gösteririm! Ver lan, lan şunu bana! senin benim mi konuştun lan? Dur lan! Yürü yürü Allah Allah! Allah Allah! Bu otogar karakolunda bir sene daha çalışırsam fırttıracağım ha! Kadına önden yer vermemişler! Tutturmuş davacıyım diye! Neymiş, şoförü vites değiştirirken görmezse otobüsü darbiydesi bulanırmış! <Gülüyor> Nereden geliyorsa bu vites merakı! <Gülüyor> Tatminsiz karı! Çelen, <Gülüyor> <Cerel>, ne oluyor <Gülüyor> da Çelen?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 Saim başından anlat. Anladım, son kumalanım. Çinlik komiserim. beraber ne gibiyiz? Nerede o benimki? Arkanda oturuyor, bak o. Aaa, bak benim kocamdan böyle oturuyor. Kocamdan beraber ne gibiyiz? Koyim geçmeye Siz de mi? Aaa! Ben kısımdurum otokarda indikala bu adamdan hepsi sereler karşımıza çıktı. Mesela komiserim. Şimlisten başlarım. Yürü! Yürü, yürü, Dur dur dur dur! İşte dedim ya, İrliz! Aile benden lokantacıyım! Ne yaptın? Anladım Şimdi i̇şte, aldım biz tabii, inince, kocamla beraber biz. He! Uzak yoldan geliyoruz tabii, ikimizin karnını aç. Kocam ha dedim ki... Kocacım dedim, gel, gel şurada bir lokantayı bulalım da bir şeyleri ye! Yok dedi, yem yani bak! Yok dem, yem, yok, yem, yem. Yersin yemesin, yersin İşte Gers, Orada biraz kocamlar kavga ettik, sonunda karar verdik. Bulduk, bunların katarsanız, içeri girdik. Ekişem de lan, lehamecin söyledik. <gülüyor> Daha kıymet iki saat kadar sen lehamecin var, gel. Ben götürdüm. Çıkma, gezacına, bu sarak getimiş lehamecinler. Oraya kadar bir şey yok. Baydemozunu düşerdim, bir <gülüyor> bunu sıktım, dirtim bittim, Da diyeceğim. Bir baktım, masanın yanında bir kedi! Ağlayın! <gülüyor> kedi! Mesele de dedim, biz için hazırladım leğen acını kediyem. <gülüyor> Omşerim! Kedi bu sefer dönünün önüne ağlamaya başlamasın mı? Bacım bizlere kedinin dramından. <gülüyor> ya sen şu meseleyi anlatsan artık. Bunlar ne diyor sepsepte anlamayın. Allah Allah! <gülüyor> olsun, olsun. Peki... <gülüyor> ne alıyormuş acaba kedi? <gülüyor> i̇şte yavrısın! <gülüyor> niye ağlıyor yavrusu? Ya komiserim, senin de ni ağlıyor? Ni ya salam? Sen de ağlamazsın. <gülüyor> ay, ay, kadın biri yaralı değil, yaralı değil. Ya niye, niye, niye, niye, niye, biraz korkan bir sesin eliyle anlatıyor ya bu kış kediyi yaralıyor. Komiserim siz bu kadına inanmayın. Bu kadın yalan söylüyor. <gülüyor> ne yalanı be? Ha? Ne yalanı? Ni amacın? Bu adamı nezarete at. Al Bu. Lokantasından 35 tane lahmacun söyle. Başımcığım. Komiserim yapmayın. Beni hapse atabilirsiniz ama o lahmacunları yedirtmeyin. Aaa lütfen bu sefer bende. Ne hepsi bedecek lan lahmacunları? Ne hepsi Yoksa kendileri arkamdan ağlar. Haa, iyi de geliyor onlar. Kusura bakmayın beyefendi, bekletiyoruz. Hiçbir şey söyleyeceğim. Evet! Evet! Sıra dağınım! Sıra dağınım! Ne bişey yok? kim? Ben emanetçiyim komiserim. Daha doğru. emaneti hıyırna etçik oğlum <gülüyor> Ne yaptı? Anlatayım şimdi bunu yaptım. Şimdi biz kocamdan berber lokantaya Eee! Aaa! Herimizde de eşyalarımız e, var, bavrularımız var bir sürü. Hocam dedim ki, Kocacım dedim, gel dedim şu şey, eşyalar, bavruları bir emanetçi bulalım da diyesim edelim. <gülüyor> yok dedi diyesim etmeyelim dedi bak. Yok dedim diyesim ederim, yok etmeyelim. Edersin, edersin, edersin. Allah'ını seversen birazcık et. Bir... Aaa! Kısa kez kavgaya geldi. Yani. Aynen öyle bir de kavga ettik hocam. Uzununda <gülüyor> karar verdik, bunu ne emanetçi Eşyalar e, Eşyaları diyesim ettik. <gülüyor> Yabantadan döndük, <geldik>. gündük. <gülüyor> bir de baktın o tane. Komiserim, eşyalarımızın yerinde yer bile esmiyor. Eşyalarımızın yerinde benim bazı sıkıntı bir atlı kısaydı... ...sendirip buruşmuş bir hava varmış. Nerede olan eşyalar? Kendileri gelip aldılar soktörüm. Hı, hemen içinden sapıklaştığımız usta burası komiserim. Şimdi bizim... ...kendimizin aldığımız eşyamızdan... ...kendimizin ne haberimiz yok? Çok doğru he. ha! Ne diyeyim ben onu diyeyim ben. Şimdi kendilerinin aldığı kendi eşyalarından ha. kendilerinin niye veriyor? Onu kendilerine sormak lazım. Kendileri burada. Bilmiyor işte kendileri. Ha. Demek kendileri geldiklerinde kendilerine değdiler. Ee, sonra kendilerine geldiler. Bir baktılar kendilerinin kendi eşyaları yok. Niye geldiniz olmuyorlar? gibi kendimizde kendi eşyalarımızı, kenderlerimize diye simletin, kenderlerimize gidelim adamım. Hacım şimdi kendileri kendilerine kendime teslim ediyoruz. Orada kendimi kendime. kendime, kendime tamam tamam tamam. Tamam kes. kes. Aaa, tamam de. kes. Ne bişey o Bundan sonra bu karakolun içinde kendi veyahut kendimiz lafı duyarsam halaylısın nezaret ederler. <gülüyor> selami. Ölü komiserim. Bu adamı nezarete at. Bay Süleyman. Ve kendisiyle yakıyla ilgilen. Ha selami. Kendisine gelince kendisiyle tekrar ilgilen. Evet. evet. Gelin sıradaki. Neyin tala sıradaki? Ne sırası? Üç kişi dedim ya ben o yüzden. Ben iki kişi Bacana, oraya iki üç kişi. Bak şimdi, bunlardan Bacana. üç değil mi? Gelin bak, bu uzun polis biriyle kalın. Çıkmazsın. Tamam, hocam, tamam. <gülüyor> Karakolumuzun sana bir tane borsu olsun. <gülüyor> e Bir borsa ne geliyor sen de? ben bir Tamam ya. şimdi hallederiz. Hallederiz. Ceral dışarıdan bir tane kapta gel. <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ceral. Senin yanında oturayım. Bu beyefendi ne yaptı? Her şeyimizi çaraması bu beben. İftihar kapsamı mı? Hayır. Kapsam gelmez. Bir yandan da onun helvesen bak poşuna bak bak bak. Fısık keşiller. İşte bu herif. O dağarda benim kocamın yanına yanaştı. Benim kocama saat sordum. Kocam bana nasıl eğledin? Ya dede... Seni saat bozuk dedi. Verin. Ben hemen davet gittim direğim dedi. Biz de bunu mislimaz zannettik de verdik. <gülüyor> ne bileyim materist <hatayız> olduğunu? <gülüyor> bir domkaçken. Konserin? Bu da bir kızım olacak. ...bu memlekette din ve vicdan üreti var! Beni çok mutlu tahsettiniz komiser bey! Ben son derece imalı bir şahsiyedim efendim! Ve var ya ben kabataj maydabında bile... <gülüyor> ...fikre ve zekat veririm. <gülüyor> <gülüyor> Bu kıymetli insanları... ...Allah seni çarpsın ilk kapağını görüyorum! Aman gel gel! Yalan çarpsın! Şey <gülüyor> yalan seni! Bu önce sadece çal! Sadi çalarken ciz bana, çiz bana çalarken bilezikler! Birazcık Bilezikleri çalarken! çantanın içinden bir tomar para çaldım. <gülüyor> Doğru mu lan bu? Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> ya sen benden dalga mı geçiyorsun? Hava taş bayır. Buna mı? Benim krop serim. Oğlum <gülüyor> sen hiç yeme de çalmış. Bir abi şey mi? Ne doğayı yapıyor? Pazarcığı bir sallıyor atalım. Bir de çay sarı. Selami, ver o Bu adamın nezaretin öyle koyusu bir köşesi rahat ki. O Ama oradan ancak arkeologlar bulup çıkarsın. <gülüyor> Komiserim, ben bir daha buradan zor çıkarım değil mi? <gülüyor> ya öyle canım. O zaman buyurun cüzdanınızı. At. <gülüyor> Selami, Efendim? üstüne beton dönk. Efendim? Ya bacım, daha niye geliyorsunuz bu şehre ya? Anlatan anlatan dilimizde tüy bitti ha. Gördüğünüz işte şehrin gerçek yüzünü. Ayrıca da bir şey görmüş sayılmazsın. Bunların hepsi küçük hırsız. Evet. Vallahi bunların öyle babaları var ki... ...adamın terinde ruhunu çalarlar. Haberin bile olmaz ha. Evet. Hiçbir kuvvetle onları karakola getiremez. Evet. Evet. Ne oldu? Ne oldu? O beni azarlı. Yok azarlı mı? <azarlama. gülüyor> <gülüyor> bir şey demedim komiser <gülüyor> sana. <gülüyor> ee, ne Ne <oldu? gülüyor> <gülüyor> Alkol al alkol al kardeşim etmedim etmedim. Sana demedim. Birer paraçıp sana demedim sana demedim. Hadi. Se superaya hemen memleketinize geri dön. Mesude para mı almadık? Sen ne ettiğine almadı. Al, gidemem Adem. Al, al, al sığınma. Hadi, bolcun olsun birer edersin hadi. Allah da. O lan şu işe bak be. İstanbul'a geldik otobandan çarıp çıkmadık. Vay koçum be. Bu dilsiz değil mi ya? O kocun, bu dilsiz, bu konuşmasın bir ya falan. Madem <gülüyor> ne gelirse salak yüzünden başımıza gel. Hiçbir şey bu. Bak şimdi sevdiğim parayı yeseceğim bundan anlayacak. bakacak, bak bak bak. Bakmışım komiser bize para verdi ya. Neymiş lan bu? Para. Ha, hadi beraber seviyelim. Para. Bu Ne yapıyorsun var, Arabam, bunu, sen, <gülüyor> sen, sen, sen adam durdurur mu bu da lan? Dışarı, tek, tek. Zer abi. Buyurun Bizim kara kolundan macunlar nereden geliyor? Ee, bu şişmanın lokantasından geliyor. Puuu! <gülüyor> <gülüyor> Bize yapma lan! Ayy, adamın <gülüyor> bir o, bu karı nereden çıktı sama sama hila! Koy canım! Dışarıda bir adam var! Senin az evine geldiğin parayı çal! İhtiyat komşarı! <gülüyor> Sami. Toplanan vergilerin <gülüyor> İadesi Samir'in <gülüyor> Kerettin'in sonu yok Tekrar çalsam Sıranı teri, sudan ucu salın teri tekna çalsa. Tekrar çalsani Sutan Tekrar çalsani Tekrar çalsani Tekrar çalsani Ya bas Kış bası kardeşim. Bence otogarın en kenarli mevsimi kıştır Yüreklere ayaz vurmuş ...hüzün yağar aslında kar Ne yüzlü Osman abi? Hüzün tabii oğlum. Ayrılığından ayrılığı değil mi diyoruz Herkes burada ayrılmıyor mu sevdiğiniz? Herkes burada uğurlamıyor mu? Belki de bir daha dön mü diyecek Tamam be Osman abi. Nereden çıktı şimdi bu acıklı sözler? Ne o? İki defa geyik muhabbeti yapmadık canını mı sıkın? Adam gibi hüzünlerdir oğlum adam eden adamı. Unutma oğlum. Ağlamayı bilmeyenin. Kahkahasından da bir bok olma. Baştaklarını mı koydun mu? Hepsi tamam. İyi. İyi. Yine gidiyorsun. Evet Yine Biraz da börek var valizde Kayı mı var yoksa? böreğimi yoksa Kadın sabaha kadar yufka açmış Almasa mıydım yani Bir şey demedim canım bir şey demedim <gülüyor> ee, Güzel yapıyor dolusu. olursun <gülüyor> Hani diyorum ki Azıcık da pişirse Bizim kayınvalidelerin börekleri daha çok develer için Seda Söyle canım Bak aslında Mine Bırak söyleme kalsın gözünü seke. Hayır Söyleyeceğim Hiç olmazsa bu sefer Evet Başladık yine Evet Mineciğim bu sefer Dayanamıyorum artık anlasam bir okulda altı aydan fazla çalışamıyorsun. Hemen sürgün. Bu yanlış ama biliyorsun Ardahan sesinde tam sekiz ay çalıştım. Üç ayımda rapor müydürüm? Ondan sonra tekrar sürüldü. Hayatımız otogarlarda, otobüslerde geçti. Artık beni de yanında götüremiyorsun çünkü tam bir emtia diye yerleşeceği sıra da tekrar sürüyordur. Sayende çocuğumuzun doğum yeri bile belli değil. En azı Malatya arasında otobüste doğdu çünkü. <gülüyor> Bu yüzden adını Bey Tunis'e koydum. <gülüyor> Bu alay edilecek bir şey değilse. Sedat. Doğru bir şehir merkezinde doğmak da çocuğumuzun hakkıydı değil mi? Canım şimdi... ...Malatya il merkezinde doğsa olacaktı? Malatya'nın kurtuluş yıldönümlerinde temsilin birisi olarak mı gelecekti? Ayrıca o doğdu diye... ...nüfus kaldıra 302 verse de <gülüyor> Tıraş takımlarını koydun mu? Haklısın <gülüyor> <gülüyor> aslında. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. <gülüyor> Ama yine de rica ediyorum senden. Sedat hiç olmazsa şu Çankırı Lisesi'nde bir şey yapmak. Ha? Hiç olmazsa bu sefer. Bu sefer bu sefer bu sefer. Bu sefer ne yapmayın Söyle seni gözünü seveyim. Yavaş bana tamam mı? Alçak bir okul müdürü gördüğüm zaman alçak değilmiş gibi davranayım. Şehrin güçlü particilerinin var sanki öğrenci değillermiş de şehrin güçlü particilerinin çocuklarıymış gibi davranayım. Müfredattaki saçma sapan konuları sanki saçma sapan değillermiş gibi anlatayım. Bu sefer coğrafyanın millisi olurmuş gibi yapayım. Milli Fizik'te Milli Yerçekim'ini <gülüyor> ve suyun ümit milli kaldırma kuvvetini aldık. <gülüyor> çocuklara, çocuklar ve arşiveti söyledikleri palavra aslında suyun ayın Süleyman'a okandı. Bu sefer dağıtmayın böyle, sönürsene gözünü seveyim. <gülüyor> İstersen bu sefer öğretmedik yapmayın bak. Çok etkileyici bir konuşmaydı. Sedef Bey devrik ederiz. Sağ ol. Ama sefer ben ne yapacağım biliyor musun? Bu sefer ben sanki evliymişiz gibi yapacağım. Sanki bir kocam, bir ailem varmış gibi yapacağım. Sanki annemle babamın sırtındaki kambur değilmişim gibi yapacağım. Sanki kocam 15. sürgününe gitmemiş de dolgun maaşlı bir özel okul öğretmeninin karısıymışım gibi yapacağım. Hatta hafta sonları kocamın özel ders verdiği zengin çocuklara için elmalı pasta pişireceğim. Bu sefer ben ne yapacağım diyor mu kızım? Bu sefer ben insan gibi yaşıyormuşuz gibi yapacağım. Tıraş mı koydun mu? <gülüyor> Soğuyor yatak, gece uzuyor. Sensiz geçen geceler beni ihtiyar ediyor. Hani gitme sen diyoruz, hani gitme sen diyoruz. Adın yazılı basıyor. Oradan oraya kolay değil biliyorum Böyle öksüz yaşamı Ama en kötüsü gülüm Onursuzca Efendim. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Peki teşekkür ederim. İyi günler çocuğum. Buyurun. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Ne zaman geldi çok oldu mu? Gelmedi efendim. Gelmedi. Gelmedi. Aa. Ben sizi rahatsız ediyorum galiba. Yo, estağfurullah. Aa, yok, estağfurullah. yok, rahatsız ediyor. Ama ben kocamla telefonda görüştüm. Saat 2'de otogarda oluruz demişti de o bakalım. Ya. Ben de karşılamak için şey yapmıştım. Sonra niye saatinde gelmedim diye köpürür. Damarları şişer. Efendim? <gülüyor> damarları şişer diyorum. ...çok sinirlendiği zaman boynundaki damarlar şişer. İlginç. Hani uzun hava söylüyormuş da nefesi yetmiyormuş gibi. İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi. Gelmedi efendim. Kaçta? Dörtte. Elazığ otobüsü saat dörtte gelmedi. Biz iki de gelmemesini bekliyorduk ama <gülüyor> otobüsün gelmeyişi nedense biraz gecikti. Hayır bir işi çıktı Elazığ'a gitti. Evliliğimizin ilk ayında bir toplantı çıktı Elazığ'a gitti. Kocam 29 yaşındadır. Bıyıklı uzun boy. İyi günler çocuğum, Elazığ otobüsü geldi artık. Allah! Sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Daha gelecek de balayına gideceğiz. <gülüyor> Gerçi ben Bodrum'da yerimizi ayırttım da. Hocam 29 yaşındadır. bıyıklı, uzun boy. O Marmaris'i daha çok sever. Günler çocuğu, Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Ya teyzecim, nedir senden çektiğimiz? Yıllardır veremedin bizi ya. En az otobüsü geldi En az otobüsü gelmeyecek. En az otobüsü. Yıllar önce bir kaza yaptı ve hiç kurtulan olmadı. Bitti o işte zecim, bitti unut artık. En az otobüsü artık hiç gelmeyecek. Haklısın. En iyisi Marmaris'e gitmek. Bodrum'da yer ayırdığımı duyarsa çok kızar biliyor musun? Kocam yirmi dokuz yaşındadır. Bu yıkılıp uzun boylu bir kaşı daima havadadır. Ben o kaşıya tabattayım sabirdir. <gülüyor> İyi günler çocuğum. Elazı otobüsü geldi mat. <gülüyor> Boşver. Boşver. Boşver. Bu benim bildiğim her şeyden başlıyor. Senin adın var Bravo! Doğru düzgün yürüyemiyorum zaten. Anama bak be! Para marifesi yeri yani yok diyor. Sinop cezaevine mahkum götürüyoruz kardeşim. Gezmeye gitmiyoruz. Devlet işi bu ya, devlet. Büyütme canım, gitmeyiz ne var? <gülüyor> zaten benim hiç Sinop'a gidesim yok ha. Ben sen gidiyorsun diye gidiyorum. <gülüyor> Bana bak! Bu uzun cümleler senin ömrünün satıyor, haber olsun. Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum oğlum. <gülüyor> tamam tamam uzatma, geç otur bakayım şuraya şahane. Hadi. Hoş, hoş, hoş. Hayır! Bir cigares yapsaydık bari mi? Ya o uçağı içmeyin şey Ne cigaresi? Bari öteki elinde al. Ya ben böyle bir doğru kullanamıyorum. Ne olurdu yani şu kelepçeyi sola elime taksaydın? Olmaz! Ben sana! <gülüyor> Olsun hiç olmazsa inkar etmiyorsun. <gülüyor> He? Bak bence bir insan neresiyle suç işlemişse kelepçe de orasına takılmalı. Yok ya! Sen kitap yazmışsın. Fikir suçu işlemişsin. Nerele takacağız kelepçeyi? Güzel soru be. Keşke tecavüzcü olsaydım. O zaman benim elime senin... Ne istiyorsun <gülüyor> evet, lan Hiç, Ben sadece adalete yardımcı olmaya çalışıyorum. Hacı hemen düzelteyim. Ben kitap filan yazmadım. Allah'ım son zamanlarda ne çok söyledim bu cümleyi ve ne çok işe yaramadı. Yazmamışmış. Kim yazdı peki? Bilmiyorum, bir bilsem. Anlaşıldı. Sana da anlatacağız hikayeyi. Bak yine, bir gün ben evimde oturmuş efendi gibi... ...klip şeklindeki haberleri seyrediyordum. Zile içinde şarkı olmayan haberi biz seyretmiyoruz. O gün de şansımıza şahane bir haber vardı. Bir tren kazası olmuş, 29 kişi ölmüş. Ölüleri gösterirken şey çalıyordu. Tren gelir, hoş gelir, lümce gelirse. Eee? Eee? Tam o sırada içeri bir sürü adam girdi, beni akar topar götürdü. Sebep. Manyağın biri bir kitap yazmış, bu işte Semep. Yazsın sana be. İyi de adam kitabında Gürbüz Vural diye bir takma isim kullanmış. Ya kullansın sana ne? Tanıyor musun Gürbüz Vural'ı? Yok ya, nereden tanıyacak? Bazen aynada karşılaşıyoruz. <gülüyor> Gürbüz Vural sensin! Ne <gülüyor> Vay be! Herifçi sen ismini şey yaparak kitap yazmış ha. Peki kitabın ismi ne? Düşünenin dostu olmaz. Vay vay, isme baksana. Bir yerde kendimi kameraların karşısında buldum. Beni bir masanın arkasına koydular. Masanın üstünde de bir sürü kitap, kalem, silgi falan vardı. Hatta bir gazete benim kalem tıraştan bomba yaparken suçüstü yakalandığımı yazdı. Hem seni yakalayınca götürdüler merkeze. <gülüyor> Sakın aklına ters bir kafiye gelmesin. <gülüyor> Ayrıca ben kimsenin hakkını yemekle istemem ben. Sonra bu sırasında oradaki arkadaşlardan bir sürü şey öğrendim. Ne gibi? Mesela iletken olduğumu. <gülüyor> Tabi o güne kadar ben öyle yalıtkan, salağın tekiyim sanırım. <gülüyor> bir de şeyi öğrendim. Ağız kullanmadan da kola içilebileceğini. <gülüyor> Nasıl oluyor Çok zor oluyor <gülüyor> Sen o yüzden yürürken, otururken falan Bir <gülüyor> e, Kolanın bazı yan etkileri oluyor işte. <gülüyor> Peki o adam olmadan hiç patlayamadın Bırakmadılar ki. Aslında sorguyu almışım 30. günü müdüleydi tam bilemiyorum. Zira o günlerde 30'a kadar sayamıyordu. Yeah. Tam sorgucular benim kitap yazabilecek bir adam olmadığıma inanıyorlardı ki o kampanya bizi açtı. <gülüyor> <gülüyor> Hangi kampanya? Ya, dışarıdaki bir sürü insan, dernekler falan benim için bir kampanya başlattılar. Yeah. İşte yürüyüşler, oturma <gülüyor> eylemleri... Belki inanmayacaksın ama Avrupa'dan bir heyet beni ziyarete geldi. Onlara dedim ki... Ya tamam, welcome to my country, thank you very much. Bugün yardımcı oluyorsunuz olun da bu kitabı ben yazmadım ki dedim. Demez olaydım. İlk duruşmaya hepsi önlerinde sadece o yazmadı. Ben de yazdım yazılı t-shirtlerle geldi. <gülüyor> Hele duruşma sırasında ben hakibe ya Sayın Hakim, tamam benim adım Gürbüz Vural ama bu gülsüş değil ki, sizin adınız da Gürbüz Vural olabilirdi deyince işin tam boku çıktı. Ne oldu? Bir sonraki duruşmaya seyircilerin hepsi hakim cübbesiyle geldi. Ve hepsinin önünde ben de Gürbüz Vural'ım yazıyordu. Hakim çıldırdı tabii. Evet. Hazır çıldırmışken bana ekstradan bir dürtürdü ha. <gülüyor> Vay be! Dört evet. yıl var ya Dahası var, dahası var. Tam o sırada manyağın biri uçak kaçırmasın. Yok, kaçırsın canım sana. Nasıl bari? 72 yolcuyu rehin alan adamın iki tane şartı vardı. Birinci gürbüz Ural serbest bırakılsın. Makul. Evet. İkincisi gürbüz Ural benimle evlensin. <gülüyor> nasıl ya? Bunu duyan karım aynı gün mahkemeye başvurdu. Ben eşcinsel bir teröristle yaşayamam diye. <gülüyor> Hayır o da bir şey değil. Bu sefer eşcinseller bastı sokak gösterilerini. Ellerinde pankartlarla yürüyorlar. Cinsel baskılara son. Gürbüz Vural'a evlenme izni verilsin. <gülüyor> Ahahahah! <Allah> ya. <gülüyor> Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. O güne kadar beni siyasi zannettiği için... ...benden hafif çekinen koşası. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeğe çıkmayı teklif etti. Şurada bildiğim çok nazik bir hücre var. Orada baş başa bir iman ne dersin? <gülüyor> Ya manalı manalı ekliyorum. Sağ kola da ısmarlarım. Seversin, biliyorum. Yok! Yuh artık yani, yuh! <gülüyor> sen ne yaptın peki? Gitmedim. Ben de gideceğim onda yeme ha! <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ya sen ne anlayacağım? Ben durduk yerde yazar, terörist, mahpus bir de eşcinsel olum. Yani kusura bakma ama senin de ne kabahat var Gürbüz abi. Mesela karın. Hiç senin gibi adam öyle bir karıyla evlenir mi? Batarya oğlum başım neden dert seni? Canım insanların böyle bir durumda nasıl davranacağını önceden bilemezsin. Neyse ya zaten hepsi geldi geçti. Şunun şurasında 36 günüm kaldı. Orada Sinop cezaevine yatıyorum çıkıyorum. Geçmiş olsun bitmiş işte. Hadi gidip başka bir firmaya bilet soralım. Zamanında gitmesek seni de yatarlar ha. Yatıyor! Ya. O Olay yazılarım bir daha bedava. Tırmızı uygulamın sonunda bu dizaynı mevcutlar toplatıldı. Sardından yirmi dert gün istedi. Tırmızı uygulamın yaptım. İster <gülüyor> Yine yazdı puş! <push. gülüyor> <Mahfuz> yapıyor! <gülüyor> Biliyorum! Mahsus yapıyor! Çıkınca onu bulup öldüreceğini biliyor ya! Çıkamayayım dedi, amma yazıyor! <gülüyor> ama ama daha ceza girmiş değilim, ya, değil mi yani? Ya, savcı istiyor, istesin. Zaten savcı istiyor ki kimse dışarıda kalmasın. Hadi, bu sefer ceza yapıyorum. yatıyoruz çıkıyoruz, hadi! Ne oluyor be? Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi be, şaka sözü değil, şey, şey, şey, şey sen adım neydi? Gürgöz Vuran! <gülüyor> ben de Gürgöz Vuran'ım artık! Zindan meçhutluğu ya! İlgin hastalık usta! Aldım anneciğim. Paralarını da aldın. Aldım. aldım. Ah. Keşke paralarını cebine dikseydik. Ya <gülüyor> çalanlarsa. Yok devenin nalı. Ah devenin nalı olur mu çocuğum? Bize at nalı gelsin. Tabii nazara çok ilgilendir. Çat da dibine keşke bir daha. Acaba buralarda açık nal nalban bulur muyuz şimdi? Oluruz anne niye bulmayalım? Benim sürekli atımı götürdüğüm bin nalban var ya. Ya ölüm nerede o? Ya ne nalından bahsediyorsun anneciğim? At nalından bahsediyor. Nazardan çok korkarım ben. Nalım hadi. Mavi gözlülerde nazar olur derler, Sakın mavi gözlülerle arkadaş gidip deme olur mu? Olur. İstersen siyah gözlü bir kız davlar da mavi lense diye ben. Olur. Kız avlama yapın da öylesine söyledim ben. Hem ne işim var senin kızla Erkeklerle mi görüşeyim anne? Ona <gülüyor> ne misin sen hiç arkadaş etmiyorsun? Evet. Sakın arkadaşlar insandan borç veririz. Başka da bir şey yapamam. Tamam. Kızdan aldığın al değil. Aldım aldım yanındayım. Oğlum. Heh. Buraya varır bana, bana telefon et, anne ben vardım değil mi çocuğum? Peki, tamam. <gülüyor> Acıdı sen, telefonda ''Alo'' de, e, ben vardım anlarım tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bana bak, sen yine ''Ben vardım'' dedi, öyle tamam, kapatın. Huyumu tamam. biliyorum. <gülüyor> Sen bana hiç mola yerinden telefon et. anne ben mola yerinden arıyorum der, <gülüyor> Mola yerinden niçin arıyorum annecim? Yemekler için çocuğum, lokantada hangi var onları söyleyeceksin, ben de içinden seçeceğim. <gülüyor> Orada sen abuzumuk şeylerden midecini bozarsın. Annecim gerek yok, ben yoğurt yerim olur biter. Yoğurt yer, yoğurt en zararlısın, ben salak oldum. Yeme yoğurdu. <gülüyor> Hazır mı almışlar, kendilerimi yapmışlar. <gülüyor> İmal tarihi ne zaman, son kullanma tarihi ne zaman? Sıra yoğurt koyu sütünden yapılmış, inek sütünden mi? İnekse nasıl bir inek? <gülüyor> yoğur diyesi, hileni, sen şimdi bu da yoğurt yersin, hilelisin, bir kabahati yok ki. Tamamen benim şeklin. <gülüyor> Peki anneciğim, ben yoğurt yemem, ben oruç tutarım. Daha güzel, <gülüyor> oruç tut. Oruç tutulacak, oruç tutulunca mide boş kalacak. Boş kalan mide asit salgılayacak, salgılanan asitle gelip de güzel bir uygulayacak. Çünkü burada asidin veya amiderin bir kabahati yok. Tamamen senin eşik. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Ben sana ilk bola yerinden telefon ederim. <gülüyor> sana telefonda menüyü okurum. İşte Sonra dedim. senin uygun gördüğün bir zıkkımın kökünü yerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim. Anne. Anne. Hmm. Anlaştık ay, mı? Ayy <gülüyor> Al tamam. aldın yanıma. Aldım kantamda. Al göster. Tamam mı? Ben gece soğuk olur diye söylüyorum. Biliyor musun otobüsleri ben. kaloriferler kesin bozuktur onların. Sabaha kadar zatürre olsun mazalan. <gülüyor> sen başka hastalığını ciddiye almasın. Ben <gülüyor> seni bilmiyorum. İhmalkarsın sen. Önce yüksek ateş Sonra titreme Ardından kan basıncının düşmesi Ve aranan kanın bir türlü bulunanlar <gülüyor> Direkt nabzım yavaşlamasın <gülüyor> İki gün sonra telefonda hiç tanımadığımız bir adam sesler <gülüyor> Ama Ben numune hastanesinin ordumdan arıyorum <gülüyor> Burada bir ünü var Oğlumuz olduğunu söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Anacığım sen iyice uçtun ya madem öldün <gülüyor> oğlunuz olduğumu nasıl söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca yanıma bir kazak almadım diye niye ölüyorum annem? Ha işte ya? yakaladım. Ağzını yakaladım. Aldım. İç bilge bahsedelim sonra ben. kazak yanımda diye. Ya. Bak bak Al kazak. Al. İyi iyi kırcınlıyormuş. <gülüyor> tamam güzel sıcak. Kapak kapak. Al beni aldın mı? Aldım. Man alma, gazetede okudum bol ben orta kulak iltihabı bir Ne şimdi sesin dibine kadar açarsın, abaha kadar dinler. Önce düş kulak bu durumdan daha hafif olur, derken orta kulak da enfeksiyon. Sen tabii kulağındaki iddiaba kulak açmazsın, markarsın sen ki. İltihat senin kulağında. <gülüyor> <gülüyor> ya, densene buraya, ben konuşuyorum. Ne? Orda <gülüyor> o ilgisiz kalan iddihat ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapacaksın? <gülüyor> yaya, otaki şey yaya. Yaya, otaki şey, ...kalbe giden damarları kapladı mıydı? Çekekin sürü bir telefon daha. Hanımefendi hanımefendi, beni hatırladınız mı? Ha, ben de adam. Oğlunuz bu sefer kalpten öldü... Olayı gidi bir bok ben buldum. Sen beni dinlemiyorsun. Söyledikleri bir kulağından geliyor. ...öbür kulakta ıptan vermeyecek. Anneciğim, bak çıldırtma beni, delirtme beni. Ya kulaklarımı merak etme. Kulaklarımı rahat bırak. Nasıl merak etme? Kulakları ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Biz babacıkla <gülüyor> Çocuk kulak memelerini yapacağız diye ağızla uğraştık. <gülüyor> Kadar ver. Gel, gel buraya, anneci gel, gel, gel, gel. <Gülüyor> buraya atayım anneci Gel anneci buraya anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci fermuar. <Gülüyor> anneci da anneci anneci anneci anneci anneci anneci cır cır cır anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci anneci Pencere yanı ...oraya oturma. Eee, ince lastikleriyle cam arasından püfür püfür soğuk geliyor. Tabii bu arada kaçta gelecek bu pencere seni lastik ya da püf püf soğuk. Gelip. Eyvahlar olsun. Gördün mü başımıza gelen? Ne oldu ki anneciğim? Gel yanımda kaldım çol çol. Zindiki bu arasında geliyor bu. Tabii bu Tamamen senin eşiğinle. İyi ne yapacağız şimdi? Koridor tarafında. Tamam, At bana bak. O tavandaki kapağı açmak isteyen olursa da kalka çıkar. Çıkaracağım. İşte. <gülüyor> Sakın dayak mayak yiyeyim de mi kırarım tamam, tamam Sonra fes bir yumruk alırsın da için için... ...kalkar kadar zamanı olmaz. Ondan sonra da bir telefon daha. Ben üzgünüm ama o tekrar öldü. <gülüyor> Anne, ses. Anne yeter bitir tamam. Bak otobüs kaçtı yine? Aa! Ha, ha, ha, ha. Ya ne oluyor anlamıyorum ki ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi ne batırıyorlar? Bu yoğurt yemiyorum. Sürekli kan kaybediyorum. Sürekli <gülüyor> kenarına oturuyorum diye iğne dilliğinden gelen yapıyor. <gülüyor> Mavi gözlerde nazar var diye erkeklerle yaşıyorum. <gülüyor> Ayrıca ayrıca o orta bir telefon sapı var. Fıt buradan var ya diyor. Anneciğim Bak güzel anneciğim, tam bir haftadır, bir haftadır askere gitmemi bir şekilde izleyen Ama, ama boşuna. Boşuna çünkü ben askere gitmek zorundayım. Yoksa polis zoruyla götürürler anneciğim. Biliyorum çocuğum. Biliyorum, gitmek zorunda. ...orası çok uzak... ...hem gidip de dönmemek var... <gülüyor> ...çirmuza gidemeyim ya da dönmeyelim... ...dönüp de görmeyelim mi kabahat yok... <gülüyor> ...bu <tamamen>. ...kimin eşi... <gülüyor> ...kazanı aldın yana değil no. <gülüyor> ...en büyük asker bizim asker... ...en büyük asker bizim asker... ...en büyük asker bizim asker... Sevgili anneciğim, burada mektup yazabilmek öyle zor ki, ancak şimdi yazabiliyorum. Buraya geleli tam 72 gün oldu, oralar nasıl, sen iyi misin diyorsun. Buralar iyi, her yan çiçek, çiçekler güzel. Altlarındaki mayınları saymazsan, çocuklar gül yüzlü, çocuklar güzel. Çocukluklarını hiç yaşayamadıklarını saymazsan, insanlar güzel. Açlıklarını ve öfkelerini saymazsan. ...bana gelince... ...ben çok iyiyim... ...göğsündeki yarayı saymazsan... ...üzülme anne... ...üzülme... ...belki başka bir zaman... ...belki kavgasız bir dünyada... ...belki başka bir hayatta... ...senin yüzüne gülen bir çocuk olurum yine... ...yaralı bir annenin yüzüyle gülmeyi bilenler... ...becerirler savaşsız yaşamayı da... ...anaların yaktıkları ağıt ...bazen Türkçe... ...bazen Kürtçe... ...ve... Her savaşta analar ölüyor aslında. Hoşçakal anne. Hoşçakal. Oğlum.